Genel anlamda halifetullah olan insan-ı kamil dilerse, dilediği mahallen insan-ı kamillik e, kemalatını zuhura getirir. Ama o insan-ı kamil demek değildir. Yani genel anlamda insan-ı kamil demek değildir. Ama insan-ı kamilin dışında da bir şey değildir ayrıca. İnsan-ı kamilin kemalatını en ziyade meydana getirdiği mahaldir. Ve onunla da kayıtlanmaz. Arif insanı kamil mertebesine vasıl olunca hakka mutlak ayna olup hangi yönde tecelli eylerse o tecelliyi kayıtsız şartsız kabul eder. <gülüyor> Arif insanı kamil mertebesine vasıl olunca eğer dikkat edersek Burada bir vasıl olma sözü, sözü, sözlüğü geçiyor. Aslında vasıl olma diye bir şey yok. Anlatabilmesi için bu kelimeyi kullanıyor çaresiz olarak. Vasıl olacak ve olunacak iki varlık yok ortada. Vasıl olunacak şey ki, kişinin aklında, beyninde olan kurafeler, yani şartlanmalar, var sandığı benliğinin ortadan kalkması, yoluyla vasıl olacak ancak. Yani kendine vasıl olacak. Ayrı bir varlığa vasıl olacak değil. Kendi hakikatine gelecek. İşte o zaman Hakk'a mutlak ayna olup, Hakk'a mutlak ayna olup, yani Hakk'ın tecellisini her türlü ve her şekilde her e, yönüyle zuhur ettirecek. Yani tecellinin birini kabul edip birini kabul etmemezlik hem kendinde, kendi mahallinde hem de diğer bütün mahallelerde ne eksik ne fazlalık görmemek suretiyle her türlü tecelliyi tamamen aynaya bakıldığı zaman aynaya insan dönüşen demişler. Yani ne gösteriyorsa olduğu gibi o da aksediyor. Eğer aynada biraz toz olsa, karışıklık olsa tam aksettirmese oraya vuran değişik suretlere görünür. Yani tam aynısıyla değişiklikler. İşte e, her birerlerimizde ne kadar beşeriyet tozu varsa bize akseden akisleri o kadar yanlış gösteriyoruz. Yani bize bakan kendini göremiyor. Görecek malzeme yok çünkü elimizde. İşte Arif o hale gelir ki diyor Hakk'a mutlak aynı olur. Hangi yönde tecelli eylerse o tecelliyi kayıtsız şartsız kabul eder. İşte bu ee, nedir bu hüküm? Yorum yapmamaktır. Ki bu da yorum yapmamak için başlarında olan işler. Oraya geldikten sonra Bugün gibi şeyler söz konusu da iyi olmaz. Hangi mahalde nasıl zuhur ediyorsa o gerçektir ve kendi zuhurudur ayrıca. Kendi zuhuruna insan herhangi bir terslik yapması mümkün mü? Çünkü onu isteğiyle meydana getiriyor. Alemde insanın kamil sari olduğuna göre her varlığın esas ana kaynağı o olduğuna göre Hani Özlerinde onlara tesir eder, sirayet eder. Geçen seferki Zat ihtiyadı, zatı sirayet eder. Dolayısıyla her varlıkta oluşan hadiseyi meydana getiren odur. E, kendi meydana getiriyor ise niye onlara ters veya yüzlesin veya yorum yapsın üzerinde? Manasızın. Ama zevk, kıyafet, ızdırabı duyar değil mi? Bu günde getiriyorsa. Mesela hastanelerdeki hastaların eminemesi, yalanların ödülmesi... <gülüyor> <de> uygunları... <gülüyor> lenin. da duyar tabii. Şimdi Arif-i Billah insan denilen. Ona evet, işte Arif-i Billah dediği ismi insan-ı kamil denilen varlık bizim anladığımız manada bir hayat sürmez. Bir zaman gelir bütün alemi yok eder. Yani kendi varlığında alem idrakini kaldırır. Onun için alem diye bir şey söz konusu olmaz. Tamamen ava hükmüne geçer. Orada ne insan vardır, ne insanlar vardı, ne hastalar vardır, ne hasta olanlar, ne de hastaneler vardır. Ne acı vardır, ne tatlı vardır. O hayatı yaşar. Diler biraz daha aşağıya, güçlerini ortaya koymaya başlar. Diler daha aşağı esma alemine geçer. Diler fiiller aleminde de yaşantısını sürdürür. İşte orada her mahalde dilediği şekilde görünür ve onun için bir şey söz konusu olmaz. Yani ne acıyla mesaklığıyla kayıtlanır. Ama o mahal, şimdi incelik burada, o mahal ayrılık hükmüyle kendini ayrı bildiği için, daha doğrusu insanı kamil orasını hayal ve rehim ile meydana getirdiği için, o mahal kendini ben varım zanneder. Ben varım zannettiğinde de o yaşantı içindedir. Acısı da vardır, tatlısı da vardır sihirler aleminin yaşantısının mutlak hükümleri geçerlidir onun üstünde, o mahallenin üstünde. Ama insan-ı kamil bundan değildir. Yani insan-ı canının acıması, canının sevmesi, canının durması ne yapmak için bir şey göstermemesi değildir. İnsan-ı meydana getirdiği birimler bunlarla ilgilidir. Birim de kendini ayrı bir varlık zannettiği içindir. Genelde ayrı bir varlık yok. Ama birim bu işin... Için, yani kendi asliyetini idrak edemediği için kendini ayrı bir varlık zanneder ve o ayrılığın hükmü içerisinde azap da duyar, sevinç de duyar. İşte cennet ve cehennem bu düzeydedir zaten. Hayır. Bu iş bittikten sonra ne cennet kalır ne cehennem kalır. Hacı, hacı, Çünkü cennet ve cehennem kişinin varlığına göre yapılan, zuhur eden bir mahallidir. Eğer kişinin, kişinin varlığı yoksa ortada, o hangi cennetteyiz? Hangi yerdeyiz? Boşartı cennet yani. Her taraf boşartı tatlıyım. Yani her şey, her şey bizimle başlıyor, bizimle devam ediyor. Gelecek, yani. trafik mi gelecek? Hayır, boşartı. Evet, Tabii. Evet. Evet. Cenneti tadacak. Allah'ın katında böyle bir mertebeye sahip olan insanı kâmildir. Ey kardeş, insaf bile düşün. Sahip olduğun bu istidadı zayi etme vay etmek sana yakışır mı? Bu aykelimde an gelen anıyorum belbim edal 779. Sürüler gibidirler belki daha da şaşkın duyulur. Kendimizi bu derekeye düşürürsek yazık ederiz. Çünkü gerçekten de yukarıdan beri anlatılan, verilmek istenen şeyler insanın gerçek özelliğini ortaya koyuyor. Bu kadar müthiş bir imkan ile ortada olan varlık, bunları kullanmayıp da çok basit şeylerin peşinde koşarak, bu güzel vaktini, değerli halini lüzumsuz şeylerle zayi etmesi, akıl işimidir, diyor. İşte onun için sürülerden daha şaşkındır, diyor. Çünkü sürülerin böyle bir imkanı yok ellerinde. Ve bu imkan olmadığı için de kullanma veya kullanmama durumları yok. Dolayısıyla mesuliyetleri yok. Nasıl zuhur onlardan meydana gelmişse, o zuhurlarını meydana getirirler, ömürleri dolar, geçer giderler. Ahiretleri yok onların. Ama insanlar böyle değil tabi ki. Her arzu eden insanı kamil olamaz. Deminki sorun cevabı. Ancak Kemal'e vermiş bir insanın elini tutmak ve ona hizmet etmekle olur. Hatta de bu istatı herkese vermiştir. Ay o çok şey. <gülüyor> <Size sorulun> cevabı <gülüyor> <Olabilir de. gülüyor> Her arzu eden insanı kamil olamaz. Yani insanın kâmillik özelliğine erişemez. Yani kendi kendine erişemez Kamil. demektir bu. Yani arzu etmekle bu iş olmaz. Olmaz. Ancak kemale ermiş bir insanın elini tutmak ve ona hizmet etmekle olur. Şimdi burada, kemale ermiş demek, suretini neyi belirtmek istiyor? Kendi hakikatinin asliyetini idrak etmiş, Hayalden ve şartlanmaların hepsinden kurtulmuş ve harbi gelmiş ve yaptığı işi bilen bir varlığa hizmet etmekli olur. İnsanın kabili dostsuz. İşte <gülüyor> insanın kabili evet, geniş manada, evet, geniş manada insan, yani beşer insanın kabilinde bir şey alıvar. Alem insanı kamildir. Halifetullah'tır. Evet. O da, kişi de o varlığın içindedir. İçinde olması dolayısıyla e, elindeki e, makinesi, elindeki gücü, elindeki imkanı doğrudan doğruya insanı kamille irtibat kurmasına imkan vermez. Ya, dolayısıyla bir aracı gerekir. İşte bu aracı da bu aracı da ancak ve ancak insanın kâmil özelliği zuhura gelen mahaldir. Burada öyle ince noktalar var ki. <gülüyor> Kapısı da dediği, ha işte insanın kâmillik mahallinin bunu ifade ediyor işte bu açıkça. Demek zatı. Yani işin işte zat yönü demek. Kapısı da o zata giden yol. İşte bir insanın Arif olabilmesi için, kendini bilmesi için bu yoldan başka bir yol yok, mutlak surette yok. Mesajın iki kişiden e, geliyor şimdi. Ancak, evet, işte, ancak o hakikate ermiş iki kişiden, oh, değermiş, iki kişiden evet. geliyor. Burada aslında e, çok şey var söylenmesi gerekli ama bu kadar da bırakalım. İnsanın ermiş bir insanın elini tutmak ve ona hizmet etmekle şimdi elini tutmak derken biz anlıyoruz yani tutacağız belirli zikirleri yapacağız yani ceset elini tutacağız ve belirli zikirleri yapacağız, belirli tavsiyelerle iş gidecek, yürüyecek her ne kadar zahir hukum böyleyse de aslında böyle bir şey yok elini tutmak demek onun vermiş olduğu gerçek yerine getirmek, sözünü dinlemek. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapmamak. Ona hizmet etmekle dediği paltosunu tutmak mı? Ceketini tutmak mı? Ayakkabısının eğilip bağını bağlamak mı? ayağını tozunu almak mı? Hiç öyle değil. İnsanı kendine hizmet tek şekilde olur. Tek yolunu ve tek şekilde olur. O da nedir? Kâm'ın tanıma yolunda yapması gereken çalışmadır. İnsanı ı Kamil'e hizmet böyle olur. Çünkü insanı ı Kamil belirli bir suret değil. İnsan-ı kamil, alemin geniş varlığı, alemin tümü. E bu aleme bir birey nasıl hizmet eder? Eğer biz insanı ı Kamil'i belirli bir mahal olarak zannedersek sen onun ayakkabısını silsin, eve elbisesini evet, ütülesin, ufak tefek çarşıdan alışverişini yapsın ona hizmet etsin. Evet gereğinde o da olur. Ayrı. Ama burada belirttirmek istenen hizmet etmekle olur bu hizmet değil. Yani bedenine olan hizmetle de değil. İşte o yolda olan kişi kendine yapılan tavsiyeyi olduğu gibi kabul edecek hiç üzerinde yorum yapmadan... Fazlaydı, eksikti ben yapardım, yapamazdım. Niye bunu bana söyledin? Niye söylemedi falan. Şekliyle yorumlara girmeden kendi hakikatini tanıma yolunda yaptığı çehitler, mücadeleler, horşa ibadetler bunları tam hakkıyla yapmak suretiyle insanı kâmile hizmet etmiş sayılır. Nasıl İnsanı Kamil'e hizmet edecek. <gülüyor> Kendindeki hakikatleri ortaya çıkarmak suretiyle insanı Kamil'e hizmet etmiş olur. Yani insanı Kamil o muhalden neyi zuhura çıkarmak istiyorsa, orada nasıl bir nil ortaya koymak istiyorsa gerçekleriyle birlikte ve tüm açıklığıyla birlikte çalışmak suretiyle onu ortaya çıkarması insanı kemale hizmet etmesidir. Yani genel boyutları ile insanı Kamil'lik hüyetine hizmet etmesidir. Hizmet etmesi derken insanı kamilin e, o bahalde zuhuruna sebep olması, ve insanı kamilin dilediği zuhurun o bahalde meydana çıkmasına vesile olması, insanı kamile yardım etmesidir. İnsanı kamilin beşeriyetine yardım diye bir şey burada söz konusu olmaz. Yani insanı kamilin Hücrelerinden bir hücreyi, özelliklerinden bir özelliği gerektiği şekilde ve gerektiği gibi ortaya çıkarması genel insanlık kabile hizmet etmektir. Hatta hala bu istidada herkese vermiştir. Ancak kusur kişinin kendindedir. Yani kendinde olan özellikleri. Çalışması suretiyle ortaya çıkaramadığı için kusur kendinde sayılır. Ve böylece de istidadını yok eder. Yani istidat ve kabiliyet bir insanda var dedik ya, kabiliyetsizlikten istidadını da kaybeder. Eğer onun on istidadında gerçekte kendi varlığını bulma, kendine erme özelliği var. Ama çalışmaması, gaflet etmesi dolayısıyla... hak bu istidadı herkese vermiştir ancak kusur kişinin kendindedir istidadını yok eder yani yerli yerince kullanmadığı için bu istidadı yok olur dolayısıyla mesul olur çünkü hak yani insanı kamil ondan belirli bir görevin belirli bir özelliğin meydana çıkmasını diledi bu özelliği çalışmaması dolayısıyla kapattığı için daha geniş şekilde orada hakkı ifşa etmesi, hakkı aynı olması gerektiği halde az bir şekilde istidadını sonuna kadar kullanmadan az bir şekilde orada hakkın vardığımız zora getirdiği için dolayısıyla mesul olur. İşte böylece kusur kendindedir. Ve istidadının da yok olmasına sebep olur kendini bir mürşid kamile teslim edip, onun ahlakıyla ahlaklanıp, kendi de insan olan. Kendini bir mürşid kamile teslim edip, onun ahlakıyla ahlaklanmak ve bu yolda ancak kendisinin de insan olması mümkündür deniyor. Şimdi burada, Mürşid-i Kamil diye bahsettiği nedir? Bizim anladığımız manada Şimelik, dervişlik, mürşidlik değildir buradaki bahsedilen. Alemde mürşid tektir. tektir. Bir ikincisi olmaz. O da hakkın kendisidir. Eğer bir mahal İnsanın kamillik hüviyetini kazanmış ise irşat yani açıcı, kendini tanıtıcı özellik ancak oradan meydana çıkarılır. Daha sonra gelecek ki bunların bir görev durumları vardır. Daha sonraki yerlerde, seferler kapsamında. orası geçsek. Onun için tarikat hükümleri düzeyinde anladığımız mürşitlik, şeyhlik, dervişlik gibi kelimeler her ne kadar burada kelime benzerliği varsa da buradaki mürşidi kamil, o düzeydeki mürşidi kamil yani mürşitlerle ilgili bir anlatım değildir. İşte, i̇şte kamil irşad edici kemale ermiş irşad edici hükmünü koyması insan kamil demektir. Yani bir başka ismide mürşidi kamil demektir. Rüşt Rüştü erdirici, Kemal'e erdirici. Eğer o mahal kendisi Ruşta ermişse başka mahalli ruş erdirebilir. Eğer ermemiş ise, sadece bu vasrı isim olarak üstüne almışsa tabii ki onu erdirmesi mümkün değil. Ama belirli bir hale getirir mi? Getirir. Ayrı dava. Ama gerçek mürşid Kamil ismini alabilmesi için İnsanın kamil haliyle hallenmesi bunu da onun ahlakıyla ahlaklanması gerekir ifadesiyle belirtiyor. Çünkü hakkın yani insanın kamilin ahlakı nasıl bir ahlak? Ahlak bu parasırat. Hani derler ya. Hul çıkmayınca, bu çıkmayınca, can çıkmayınca bu çıkmaz. İşte bir insanın canı çıkmayınca bu çıkmaz. Eğer bizim canımız ortadaysa, yani beceri varlığımız ortadaysa, kuyumuz çıkmaz. Ne zaman ki ölmeden evvel ölümün hükmü meydana gelecek, o zaman bizim canımız çıkacak ve kuyumuz da çıkacak, değişecek. Ancak o suretle biz kendimizi Kalp ederiz, hakka kalp ederiz. Hak ile değiştiririz yani. Beşeriyetimizi hakkaniyetimizle değiştiririz. İşte bir varlık beşeriyetiyle hayatını sonlandırırsa onun ne huyu çıkmış olur onun çıkmış olur. Ebedi olarak canı çıkmaz. Cehennemde de çıkmaz canı. O canının çıkabilmesi için çok uzun süreler yazması gerekir. Gel babam gel. gel. Kamil bir ilk yaptığı iş canını çıkarmaktır. Canını çıkartacağı yere de kişi kolay kolay teslim olamaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direnir. İşte kayıtsız şartsız teslim olması gerekir hükmünün altında bu yatar. Canının çıkmasına razı olabilirsin bu meydana gel. Yoksa Efendim ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım, ben teslim olacağım, ben her varlığımı vereceğim, edeceğim diyerek düşünen ve hayalde yaşanan şeylerle gerçek teslim dolulmuş olmaz. Ama bir nazarda hocamın o çıkartıveren görüşürükler var. O kolay değil o iş. <gülüyor> o anda insanda büyük bir değişiklik olabilir. Erılanın nasıl önüne karşı gelirsin? Evet, belirli bir hallede ne gelir o anda ama oruçan çıkma demek değil. O andaki kişinin beyin yapısında hücrelerinde olan genel bir değişimdir. Hallet. Bunları kullanın, peygamber kitap gönderdim, bunları değerlendirin ve elinizdeki enerjiyi de sonuna kadar kullanın. Kullandın kullandı, tamam ondan ötesi artık ilgilendirmez. Kimi ne diyor? <gülüyor> La yukellifullahu nefsen illa Hiçbir nefse gücünün fazlası yüklenmez. Ancak çekebileceği kadar yüklenir. Yüklenirse haksızlık olur zaten, böyle bir şey de düşünülemez haksızlık. Bu hakikatleri anlatmak, anlamak ve tatbik etmek neticede kişilere düşen görevdir. Eğer bunu hakkıyla yaparsa yapabildiği kadarını ne kadar yürüyebilirse, ne kadar yapabilirse, kendini o kadar teslim etmiş sayılır. Ve kendini ne kadar teslim etmişse, bir başka ifadeyle de neticesini o kadar görür. Bu da işimiz başka tarafı. Aldık hocam mümkün değil. Değil. Kendi aldanır insan. Hadi. İşte onun ahlakıyla ahlakı kendi de insan olan. İnsanın kemali belirli bir itikad ile kayıtlı olmamasıdır. <gülüyor> Burada onun ahlakıyla derken ahlakının durumunu biraz açıyor. İnsanın kabinin ahlakı belirli bir itikad ile kayıt altına girmemektir, diyor. Eğer insanın Kamil denen o geniş vasıf herhangi mahalde ve tek yönde hareketlerini sürdürmüş olsa diğer mahaller fiilsiz kalır, hareketsiz kalır. Eğer bütün mahallerde aynı hareketi ortaya koysa o zaman olması gereken hareketler meydana çıkmaz. Yani kendisindeki değişik esnalar zuhura gelmez. Dolayısıyla onun için noksanlıktır. Hakta yani insanın de noksanlık düşünemeyeceğine göre her mahalde ayrı ayrı ayrı ve de birbirleriyle hiç ilgisi olmayan değişik fiiller ortaya koyar. Ve her mahalde hangi fiili ortaya koymuşsa insanın kamil özelliğine varmış olan o mahal bütün mahaller ile birleşmiş özelliğinde olduğu için özdeşleşme özelliğinde olduğu için her mahalde nasıl hal meydana geliyorsa hepsiyle aynısıyla birlikte yaşar. Aynı anda herle birlikte yaşar. Mesela eğer bir kişi kendi nefsaniyetinden geçmiş, kayıtlarından kurtulmuş, şartlanmalarından kurtulmuş, salt varlığı ile kendi halinde kalmış ve kendindeki fiilleri seyreden hale gelmişse o zaman baktığı, gördüğü her mahalde mahalsiz olarak yani ayrı ayrı varlıklar görmeden her mahalde yani her derken ayrı gibi kelime ifade ediyor ama başka ifadesi yok. Tüm olarak baktığı her mahalde kendini seyreder, kendini yaşar, kendini müşahede eder. Yani bir mahalde o mahal ağlıyorsa kendi de orada ağlar. Bir mahalde o mahal gülüyorsa ondan güler kendi de. Bir mahalde Yersiz bir kelime konuşur. O yersiz kelime yerli yerincedir aslında ama diğer zuhura göre yersiz gibi gözükür. Ama bu zuhurlara göredir yerliliği veya yersizliği. Genelde varlık tek ve yapılan fiillerde tek kanaldan çıktığına göre o halde yerlidir, yersizdir diye bir şeyin söylenmesi söz konusu olmaz. Eğer biz bunu böyle görüyorsak ve böyle müsaade ediyorsak aslında o bizim yanlış görüşümüzün fark Tefika görüşümüzün ne diyecesidir? İnsanın kemali belirli bir iyi itikad ile kayıtlı olmasıdır. Dedikten sonra ancak insan-ı kamil mezhepsiz ve itikatsız ya hiçbir kayıtla kayıtlanmaz dediği zaman ne ne mezhebe ne itikada hiçbir şeye bağlı değildir. hükmü çıkardır. Ancak mezhepsiz ve itikatsız sayılmaya. Onun meslebi ve itikadı ilahi dilekte gönül emir dedir. Yani onun itikadı ilahi dilekte Kendini değil, yani ilahi dilek, ilahi arzu ne şekilde onu dilemişse ondan. Onun itikadı ve nefsül emirde. Yani e, nefs-i kullidedir onun itikadı. Yani mesel ve itikadı mecazi değildir demektir bu. Şimdi her birer mezhep var ve birer itikadımız var. İşte bu mezheplerimiz, mezhep gidilen yol sehep gidilen yol manası. İtikad İtikatta o gidilen yoldaki hükümlere inanma manası. Hükümleri toplam. İşte bunlar bireysel yaşantı içerisinde olan varlıklarda mecaziidir, mecazidir. Yani gerçek değildir. İfade babındadır bunlar. Bazı ehlullah'a ne sevindensin diye sorulduğunda şu cevabı almışlardır. Hüda mezhebindenin demiştir. Şimdi mezhepleri ortaya koyan zevat bunları akıl yoluyla ortaya koymuştur. Yani onların koydukları kanunlar, yapılması gerekli olan haller akıldan çıkmıştır. İlahi hükümler değildir. Beşer aklından çıktığı için Beşeri belirli bir düzeye kadar getirir, daha yukarıya çıkaramaz. Şimdi mezhepleri ortaya koyan kimseler her ne kadar ilahi yolda yürüyorlar rükümdeyseler de neticede ortaya koyduğu hükümler rütunler beşeri gibi Yani namaz, oruç ve diğer İslam'ın fiil yönündeki akayetleri, kaideleri üzerindedir. Gerçekte insan sadece fiilden meydana gelmiş bir varlık olmadığı için mana alemindeki bir yaşantısı olacaktır. İşte mana alemindeki yaşantısını da düzenlemek bu kişilerin elinde değil. Çünkü onlar beşeriyette ve beşeriyetleriyle karar ve nizamlar yapmışlar vermişlerdir. İşte peygamberlerin gelmesi bu yönden uzunludur. İlahi hükümleri getirirler. Beşeri hükümler ile ilahi hükümler arasında çok fark var, mutlak fark var. İşte insan beşeriyet aklıyla bu durumdan kurtulamadığı için ilahi akla ihtiyaç var, aklı külle ihtiyaç var. İşte hüda mesebinlerin demesi aklı bir benim aldığım yaşantı tarzı demektir. Yani aklı küllün altında aklı cüz'inin kurtulduğu hükümler beni kapsayamaz artık diyor. Eğerden beşeriyetinde beşeriyetimde olduğum sürece aklı cüzgün verdiği hükümler beni kapsar ve ben onların hükmü altındayım. Ama kişi beşeriyetinden sıyrılmışsa, aklı cüzgünü aklı külle bağlamışsa artık aklı cüzden çıkan hükümler onu bir hata edebilir mi? Ona bir şey verebilir mi? Ona yap diye bir şey hükmü altında alabilir mi? Namaz benden Mümkün sahip değil. olmuştur ifadesiyle bunu bağdaştirebilir miyiz? Öyle evet. söyleyen biriler var mesela. Vardı vardır, gerçektir. Evet. Aslında namaz ebedi sakıt olmaz. Evet. O bir yaşantı düzeyidir. Evet. O anda sakıt olabilir. Çünkü namaz hükmünü veren haktır. Yani ben şöyle anlıyorum Bazı dinlerde yani şu der. Yani namaz benden sakıt olurmuş demek. Namaz olmasaydı da biz oramızı zaten kılardık. Yani biz ona gerek görürdük demek. Evet. Yani farz olmasaydı evet. aklımızda bulabilirdik bu işi diyor. onun cevabı evet. İşte bazı erullar bu işleri iyi bilen mürşidi kamiller bizim mezhebimiz yoktur derler. Yani beşeriyetten gelen mezhebimiz yoktur derler. Evet. Yoktur derler. Ama biz meselsiz de değiliz. Hüda ve sevinendiriz. Bu hüda sevinin nasıl olduğunu artık düşünelim. Bütün beyt, bütün mezhepler kaydından beri oldu. Şu, şafiymiş, Malikiymiş, Hanbeliymiş bunlardan beri oldu, diyor. Ama işte beşeriyetinin içinde yaşıyorsan bunların dışına çıkmam mümkün değil. Çünkü kurtuluşun bunlarla. Yani beşeriyet halindeki hayatını sürdürüyorsan ayrılık, fark, benlik hükmüyle hayatını sürdürüyorsan Kurtulmuşsan mezhepler seni yönlendiremez. Çünkü sen öyle bir hale gelmişsin ki Ela Hoca sığmazsın, ruh olmuşsun. E, ruh olan bir varlığa şöyle yap, böyle yap gibilerde herhangi bir yönlendirme yapmak mümkün değil. Cümle yolcuların defter başı olur. Yani bütün mezhepler kaydından beri ol, cümle yolcuların defterbaşı başı olur. Demek suretiyle bir başka ifade veriyor burada. Meşhet kaydından kurtulmadıkça, yani kayıtlardan kurtulmadıkça kişi kendini bulamaz. Eğer halinde şu mezheplerin, bu mezheplerin ve o mezhebin kaidelerini yerine getiriyorsa zaten kayıtlı durumdadır. İnsanın kâmil hiçbir kayda bağlanmaz dedi ya, eğer biz de insanın kâmil olma yolundaysak bizim de geçeceğimiz yol orasıdır. Meşhebin kaideleri bir yere kadar getirir, bir düzeye kadar getirir, orada kalır, daha yukarıya çıkamaz. Çünkü bedenlerle ilgili onların getirdiği hükümler. Dolayısıyla ne kadar mezhep varsa bunların hepsi beşeriyet e, itibariyle ortaya koymuştur. Beşeriyet aklından her yani ne kadar diğer beşerlere göre kemalat hükmünde olan bir beşer aklıysa da ama de beşer aklıdır. İşte bunun dışına çıktıktan sonra bütün mezhep kayıt, kayıtlarından beri ol, cümle yolcuların defter başı ol. Bu sefer... Böyle bir hale gel ki mezheplerin üstünde bir mezhebe sahip ol. Yani yolların üstünde bir yola sahip ol. O yolda yürüyenlerin defter başı ol bu sefer diyor. <gülüyor> mezhep sana uysun. Ha, mezhep sana uysun. Bazı önde gelen şeylere şu hususu sormuşlar. Demişler ki gerçi arif villa. Billah belirli bir itikad ile kendini kayıtlamaz. Ancak halka uyar bir şekilde ve onların akıllarının erdiği mezhebe ve itikada bağlı olarak hareket eder ve meydana çıkar. Her ne kadar kendi varlığında herhangi bir mezhebe yola bağlı değilse de fakat yaşadığı muhitin genel itikad ve mezhebi neyse öyle görünür diyor. Ama bu kendini bağlamaz. Yani dışındaki, suretindeki görünme, bir başka, <gülüyor> <gülüyor> bir başka ifadeyle görünme, Vürünmedir. Yani gerçekteydir. Üstüne o örtüyü alır, böyle giyinir, böylece nikah örtülür, böyle çıkar, etrafındakiler bakarken bu da bizim mezhebimizden derler. Aslında insan kamil mezhepsizdir. Hiçbir kayda bağlanmaz çünkü. Böylece meydana çıkar. Hadis-i şerifte kaderi yani insanlara akılları ölçüsünde konuşunuz buyurulmuştur. İşte insanın kamili herhangi bir mahalde ortaya çıkacağı zaman veya yaşantısını sürdüreceği zaman bakar ki o mahallin idrak düzeyi ne kadarsa oradan konuşur veya bir üstten konuşur onlara rahmet etmek için. Onlar dünya. Karşısındaki zanneder ki, onlar da bizim gibi gafilat, gaflet ehli zannederler. Öyle rengine boyar ki, tanınması mümkün değildir. Kendi tanıtmadıkça. Yani gerçek insanı kamili tanımak hakikaten mümkün olmaz. Ancak o yaşantı içinde olacak ki bir kişi, kendi yaşantısı olduğu için onu tanıyabilsin. Yoksa o yaşantı içinde değilse, karşıdan bakış ve değer yargıları ile onu anlaman, Nispetlendirmek bir kıstasa vurmak mümkün değil. Çünkü belirli bir kaydı yok. <gülüyor> yani insanlara <gülüyor> akılları ölçüsünde konuşunuz buyurulmuştur. Eğer Arif kalbinde olanı açsa idi, onu hemen öldürürlerdi. Yani gerçekten Arif içinde olanı. Herhangi bir yerde açmış olsa onu derhal öldürürler orada. Gerçi bugün her tarafa küfrediyorlar. Ne yapıyorlar? Yapıyorlar. O duymuyor, geçiyor, duyurur, geçiyor. Eskisi gibi tutuculuk yok. Bir hoş görüşülük var biraz bu arada. Ama eski o şeriatın şiddetle yaşandığı, kuvvetli yaşandığı devrelerde bu hususta yani vahdete dair azıcık bir şey açtın mı ortaya gittin demek. Ki. Ne yapıyorlar? Zındık, münafı. Zıpları vurur veriyorlar, bası veriyorlar ve de onu Şeyin dışına atıyorlar, cemiyetin dışına atıyorlardı en azından. İlgiyi kesiyorlardı. Ama onlar haksız mıydı? Onlar Bir başka yönde. Veren yok, duyan yok, diye yok. <gülüyor> Veren yok. İşte onun için zaten. Yani bir şey değer verirse onlar Yo, az mı söylemiş, çok mu söylemiş, değerlendirilmeye çalışılacak. Duyuyor ki kimse. <gülüyor> Duymuyor ki kimse dolayı değil, karşılıklı tepki meydana getirilir. <gülüyor> Dursa, gerçekten duruşa, tepkisi olacak. Duruşa da o mesele hakkında bir bilgiye sahip olmadığı için tartışma gücüne sahip, hele bela. Onun için duymamaz. İşine öyle geliyor, <gülüyor> o anlatmak istemiyor. Tabi. <gülüyor> Bu takdirde Arif münafık olmaz mı? İkiyüzlülük yapıyor. <gülüyor> Arif münafık olmaz mı diyor. Değil mi? Nereden tutuyorlar sana? Hayır olmaz diyor. Olmaz. Zira münafık ona derler ki bir gizli itikad ile kayıtlı olup itikadına göre amel eder. <gülüyor> Ve ettiği amelini kendi de inkar eder. Şimdi münafık nasıldı münafığın özelliği? Muhitine uysun diye muhitindekilere kendini hoş göstersin diye inanmadığı halde giden namazını kılar, orucunu tutardı, gizli gizli yerdi. Içi, içi. i̇çi başka dışı başka. Ama bu yaptığı ibadetine, namazına kendi de inanmazdı. <gülüyor> Namaz kılıyor ama inanmadan kılıyor. Yani dış görünüşüyle ibadet, fükmünü fiilini ortaya koyuyor. İç aleminle o yaptığı fiili inkar ediyor. Yalnız olunca da kılmıyor. Yalnız olunca da kız kılmıyor. İşte inanmıyor, tamam. inkar ediyor. Yani yaptığı fiilini inkar ediyor. İşte buna münafık diyorlar. E peki diyor. Arif de böyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve ettiği amelini kendi de inkar eder. Neden? Haksız sandığı için. Arif odur ki Ishar ettiği itikat haktır ve içinde olan dışına göre zıt gibi görünürse de hakikatte zıt değildir. Arif'in dairesi geniştir, iki zıttı dahi birleştirir, ona nispetler zıt değildir, Allah daha bilir diyor. Arif odur ki ıshar ettiği itikat haktır. birbirine uymayan fiiller ortaya koyar zaman zaman yani bu mahallede bir fiil ortaya koyar gerçek yani kendini bulur arif ancak bu iş taklit yolu da yapılabilir ilim yönünden bazı öğrenir kişi kendini arif zanneder bu bedenine hakkım varlığını verir, isnat eder ve ben dilediğimi yaparım der işte en büyük çıkmaza girmiş olur orada. Buraları, buraları çok kaygan yerlerdir. Nice velilik haline gelmiş zatlar, buralarda kayar düşer ve bir daha çıkması mümkün olmaz. E ben Hak diyor, ben hakkım diyor, dilediğimi yaparım diyor. Sözü gerçektir, haklıdır. Ama ben hakkım sözünü şu bedene isnat etmek suretiyle bunu kabulleniyor. Ben hakkım dediği bu bedenden çıkmaz. Orada söyleyen gerçek haktır. Yani nefsaniyet yönünden çıkmaz. Gerçek yönden çıkar. Zatı yönünden çıkar. Ve o zaman o söz yerini Söz gerçektir. Fakat çıktığı yer, mahal yanlıştır. Dolayısıyla o mahalde bir daha kendini kurtarması mümkün değil. Çünkü nefis yaşamına geçer. Beşeriyet yaşamına geçer. Hak yaşamında zanneder kendini. İşte gerçek Arif bunların farkında olduğu için, bunları ayırt edebilecek durumda olduğu için, nerede neyi yapması gerektiğinde onu öyle yapar. Ve onun yaptığı işte hikmet ismini alır. <gülüyor> bir yerde bakarsınız, mağrur çağırır. Bir yerde bakarsınız, yumuşak davranır. Bir yerde bakarsınız, hiç uğurluyacak bir fiil koyar ortaya. Ancak ortaya koyduğu fiil, karşısındakine mutlak fayda sağlayacak bir fiildir. Çünkü alif Hikmetle hareket ederdi ki budur. O anda biz onu yanlış gibi, eksik gibi, fazla gibi, lüzumsuz gibi görsek de o hikmetle yapmıştır. Daha sonraki aşamalarda onun özelliği çıkarmaya kadar. gibi. İşte Arif odur ki ısrar ettiği itikat haktır. Yani nasıl bir hüküm ortaya koyuyorsa ve o koyduğu hükümdeki itikadı yani yapma yolundaki düşüncesi neyse değişik değişik olduğu halde dahi hepsi haktır. Çünkü hakkın değişik isimleri değişik esması yok mu? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıyor mu? Ahlakta da Allah'ta da bütün bunların varlığı mevcut mu? Allah'ın varlığını ortaya koymuyor mu? İnsan-ı dolayısıyla dilediği şekilde, dilediği gibi yaşar, gerektiği gibi yaşar. hüküm ortaya koyuyorsa o ortaya koyduğu hüküm mutlak doğrudur. Diğer bireylere göre yanlış da gözükse kendi gerçeğine ve hakikatine göre doğrudur. Daha ileride gelecek bunların teferruatı. Çünkü ortaya koyduğu bütün fiiller hakkın fiilidir. Hatta yanlışlık yapmaz. katte de zıt teindir. içinde bir itikadı vardı. Kendine has bir itikadı vardı. Onu ortaya çıkarıyordu. Muhit'in düşündüğü yolu, izlediği yolu bir itikat fiilini ortaya koyuyordu. Zahirde yani bedeninde ortaya koyduğu fiil dış yaşantısına göreydi. Yani dışarıdaki kişilere göreydi. Fakat iç yaşantısında bunu inkar etmekteydi. Yani fiili yapıyor fakat inkar ediyor. İşte buna münafık diyorlar, ancak Arif, fiilini yapar fakat düşüncesi de aynıdır. Yaptığı fiille ortaya koyduğu düşünce aynıdır. Ama bir fiili, bir başka fiiline yanlış gibi gözükse de, onun dışında bir fiil gibi gözükse de, her yaptığı fiil, içeride ve dışarıda haktır ve birdir. Ama biri birine göre ayrıdır, farklıdır. Fakat onun yaşantısı, ayrı bir yaşantı olarak düşünmesi mümkün olmadığına göre, bütün yaptığı fiiller tek bir fiildir ve tek yaşantıdır neticede. İçi de dışı da dolayısıyla birdir. Burada münafıklık diye bir şey söz konusu olmaz. Hakikatte değildir yaptığı fiiller. Arif'in dairesi o kadar geniştir ki iki zıttı dahi birleştirir. Yani evvelü ahiru, ve zahirü ve ba batın Elbette sevgili müstazade. İşte ahır ve zahir bizim zanlımıza göre olan bir ahırlık ve evellik e, ve